Yeni bir söz küçüğüm programına daha hoş geldiniz. Bu hafta aslında geçen hafta yarım saat içinde bitirmeye çalıştığımız ama çok çok küçük bir kısmını ele alabildiğimiz mülteciler konusuna devam edeceğiz. Geçen hafta bizlerle birlikte olan Seren abla yine bizimle birlikte tekrar hoş geldin programımıza. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Şimdi geçen hafta aslında birçok konuya yarım yarım değindik. Hani mülteci ne demektir? nasıl hakları var? E ebeveynli mülteciler ve beynsiz mülteciler hepsinden bahsettik ama çok yarım yarım geçtik hepsini ve daha bahsetmediğimiz birçok konu var. O yüzden bugün bunlardan bahsedelim istiyoruz. Ama en başta bir mülteci tanımıyla başlayabilir miyiz? Tabii. Ee, geçen haftada belirttiğimiz gibi e, mültecilerin tanımını yapan yani mülteciliğin tanımını yapan çok önemli uluslararası bir sözleşme var. 1951 Cenevre Mülteci Sözleşmesi diyoruz aslında bunu kısaca. E, 51 Sözleşmesi'nde söylediklerine göre yani birinci maddesinde ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensup ...veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan... ...ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi aslında mültecidir... Fakat sığınmacı, mülteci ve göçmen kavramları birbirine karıştırılıyor, karıştırılıyor demiştik. Hı hı. Sığınmacı ise muhtemel sığınma ülkesi tarafından sığınma talebi veya başvurusu henüz, henüz nihai karara bağlanmamış kişidir. Göçmen ise çok çok farklı ki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, sığınmacılar ve mültecilerle ilgilenir. Ama e, göçmen ise ülkesini yani vatandaşı olduğu ülkeyi kendi isteğiyle daha iyi yaşam şartları arayışıyla terk eden kişilerdir. Göçmenlerin farkı onların ülkelerine geri döne bilmeleri, ülkelerinde koruma alabilmeleri ama mültecilerin ülkelerine geri dönememeleri ve ülkelerinden e, koruma alamamaları demiştik. Peki ne gibi şartlardan dolayı mülteci olunur ya da sığınma talep edilir diğer ülkelere? Aha. Bunu bir hatırlayalım. Tabii maddede yine belirttiği gibi bir kişi etnik kimliği, işte ırkı, dini, belli bir sosyal gruba mensubiyeti, cins, cinsiyet anlamında tercihleri de olabilir bu. eee Siyasi görüşleri nedeniyle e, zulüm görme riski varsa eğer ülkesinin sınırlarını aşar ve bir başka ülkede sığınma talebinde bulunabilir. Ve sığınma talebinde bulunabilmesi için bir kişinin illaki kanuni yollardan gelmesi gerekmez. Kanun dışı yollardan da gelebilir bir insan. Peki onlar buraya geldiğinde ki onların belirli yani sözleşmeye göre, generali sözleşmesine göre belirli bir hakları var. Peki buraya geldiğinde e, ne gibi hakları oluyor ya da geldiklerinde... İstismar edilen hakları oluyor mu? Evet. Bunlardan bahsedin. Aslında tüm dünyada mültecilik çok büyük bir problem. Hepiniz aslında hepimiz basından takip ediyoruz. Göç çağına girdik artık. Yani hı hı. göç ve mültecilik de artık birbirine çok e, girmiş konular. Görüyorsunuz aslında basında çok fazla ölüm haberlerine rastlıyoruz. Göçmenler ve mülteciler beraber seyahat ediyorlar. E, öncelikle aslında mültecilerin şu hakları ihlal ediliyor. O insanlar zaten savaşlardan ya da insan hakları ihlallerinden kaçan insanlar. Bir defa yaşadıkları ülkede bir ihlale uğruyorlar. Yollarda gelirlerken insan kaçakçılığı mağdurları çok fazla oluyor. O kişiler tarafından mağdur edildiklerini görüyoruz. Özellikle çocukların çocuk işçiliğine zorla çalıştırılma gibi hani bu paraları ödeyebilmek için çalıştırıldıklarını görüyoruz. Sığınma ülkesinde tabii bambaşka problemler onları bekliyor. Öncelikle psikolojik problemleri var bu insanların. Bir. Ee, normal bir hayata başlamaları çok çok önemli ama başlamaları da çok zor oluyor. Mültecilerin ve sığınmacıların da nasıl Türk vatandaşların hakları varsa o insanların da hakları var. Bizim her zaman altını çizdiğimiz bir olgu vardır. Gelen mültecileri misafir olarak görmemeliyiz. Daha doğrusu o insanlar misafir oldukları için hakları var dememiz çok büyük bir yanlış olur. Çünkü onların insan salt insan olmaktan kaynaklanan hakları var. Hepimizin nasıl hakları varsa, hı hı, örneğin işkence görmeme hakkı, özgürlüğünün kısıtlanmaması hakkı gibi e, ya da ...eğitim, sağlık hakkı gibi... ...bu haklardan hepimizin insan olarak... E, ...nasıl haklarımız varsa... ...onların da bu haklarının olduğunu unutmamamız gerekiyor. Tabii ki dört dörtlük... ...bu haklara sahipler mi? E, sığınma ülkelerinde tabii ki hayır. E, baktığımızda birçok ülkede... ...iltica sistemlerinin çok iyi olmadığını... ...görebiliyoruz. Türkiye'de iltica sistemini bir şekilde iyileştirmeye çalışıyor ama... ...pratikte baktığınızda gelen sığınmacıların... E, ...hem Birleşmiş Milletler'e... Kayıt, ...kayıtlarının yapıldığını hem de... E, İçişleri Bakanlığı'na kayıtlarının yapıldığını görüyoruz. Ama gelen mülteciler maalesef çok yüksek miktarlarda ikamet ücretleri ödemek zorundalar. Ve bu insanların seyahat özgürlükleri de yok. İçişleri Bakanlığı'nın gösterdiği şehirlerdeki biz onlara uydu şehirler diyoruz. Ankara'nın etrafında özellikle Afyon, Isparta, Karaman, Konya gibi şehirlerde e, ikamet etmeleri gerekiyor. Ve izin almadan e, yabancı şube müdürlüklerinden oralardan çıkamazlar. Ve ikamet ücretlerini ödemek zorundalar. İkamet ücretlerini öderlerse eğer sağlık, eğitim ve diğer haklardan yararlanabiliyorlar ama baktığınızda bu haklardan lardan da tam anlamıyla yararlanabildiklerini söyleyemeyiz. Örneğin sağlık konusunda devlet hastanelerine gidebilirlerken... ...ilaçlarının karşılanamadığını e, gözlemliyoruz. E, bu insanlar ülkelerinde e, aslında çok ciddi, çok iyi sosyal statülere sahip insanlar olabilirler. Ama buraya geldiklerinde varlarını yoklarını satıp ya da geride bırakıp kaçıyorlar. Öğretmen, doktor, e, avukat olan insanlar... E, Artık buraya geldiklerinde bu işleri yapamayacak insanlar haline geliyorlar ve bu hem maddi hem manevi ciddi çöküntüler yaratıyor bu insanlarda. Onun dışında... Tabii Türkiye'nin biliyorsunuz 1951 Sözleşmesi'ne bir coğrafi çekincesi var. Bu da onlar için çok büyük bir problem. <gülüyor> Türkiye şunu söyledi aslında 1951 Sözleşmesi'ne imza atarken Avrupa Konseyi ülkelerinden gelen sığınmacıları ben mülteci olarak kabul edeceğim. Ama Avrupa Konseyi dışından gelen sığınmacılar olursa ben sadece onlara geçici sığınmacı statüsüyle ülkemde bir süre kalmalarına izin vereceğim. Yani onlara mülteci statüsü vermeyeceğim dedi. Bu ne demek? Gelen ve Birleşmiş Milletler tarafından yani bizler tarafından mülteci olarak kabul edilen kişilerin Türkiye'de aslında geçici bir süre kalmaları demek. Yani geçici bir süre bir yerde kalmak gerçekten çok zor bir şey. Ülkenizi terk ediyorsunuz savaş nedeniyle geliyorsunuz birkaç sene burada dosyanızın Birleşmiş Milletler'de ya da Devletteki dosyanızın sonuçlanmasını bekliyorsunuz, dil bilmiyorsunuz, yer bilmiyorsunuz, barınma imkanlarınız çok kısıtlı, çalışma izniniz yok. Bu tür problemlerle karşı karşıyasınız ve siz birkaç yıl burada kaldıktan sonra belki üçüncü bir ülkeye yerleştirileceksiniz. Çünkü Türkiye sadece geçici sığınma e, hakkını veriyor size. Düşünün özellikle de çocuklar için ve kadınlar için çok travmatik bir e, deneyim bu. Hı hı. Bu anlamda mültecilerin e, çok zor durumda, zor şartlar altında yaşadıklarını e, söylemeye aslında gerek yok. Bunu e, bir biraz komşularımıza Hı -hı. baktığımızda İstanbul'daki mahallelere baktığımızda en azından görebiliriz. E, ama önemli olan bunlara dikkat çekmek ve sadece ki bu e, biliyorsunuz evrensel, e, insan hakları Hı -hı. evrensel be beyannamesin 14. maddesinde de yazar sığınma hakkı sadece 51 Cenevre sözleşmesine değil hak bazlı yaklaşım. Yani bu insanların sadece insan olduklarından dolayı olması nedeniyle Hı -hı. çok önemli haklarının olduğunu altını çizmek gerek. Peki e, Türkiye'ye gelen mülteci çocukların hem geliş esnasında hem de Türkiye'ye geldikten sonra özellikle yaşadığı sorunlardan biraz bahsedebilir miyiz? Evet. Şimdi genelde gelen çocuklar özellikle refakatsiz gelen çocuklardan Hı -hı. aslında bahsetmek istiyorum. Çünkü ebeveynleriyle gelen çocuklar demin anlattığım problemlerle karşı karşıyalar. Baktığınızda yine refakatsiz küçüklerin yani ebeveynleri olmadan e, ya da aile büyüklerinden birisi olmadan Türkiye'ye gelen çocukların da Normal büyük mülteciler gibi aynı rotalardan geçerek geldiklerini görüyorsunuz. Çok zor bunlar. Yani bakıyorsunuz Afganistan'dan buraya gelebilmek için önce İran'a geçiyorlar. Çocuklar özellikle. İran'da çocuk işçiliğine maruz kalıyorlar. Ve orada çalıştıktan sonra ancak kaçakçılara para verip buraya gelebiliyorlar. Ya da Sudan'da Darfur'da etnik çatış çatışmalar nedeniyle annesini babasını ailesini kaybetmiş ya da kaybolmuş çocuklar var. Libya'ya geçiyorlar. Libya'da yine çocuk işçilikle işçiliğine maruz kalıyorlar ve oradan botlara binerek gerçekten ciddi bir hayati mücadele içerisinde o denizde çok az yiyecek ve suyla ki kaçakçılar onların fazla yiyecek ve su almalarına da izin vermiyor. Çünkü gemide sınırlı sayıda insan olduğu için botlarda. Ee, bir şekilde kıyılara geliyorlar ve e, ölümle baş başa kalıyorlar. Ve bunların arasında kadınlar ve çocuklar tabii ki en fazla mağdur olanlar. Bu anlamda çok e, zor şartlar altında geldiklerini söyleyebilirim. Geldiklerinde de ne oluyor? E, çocuklar eğer yakalanırlarsa çocuk polisine sevk ediliyorlar. Ya da yabancı çube müdürlüklerine sevk edildikten sonra çocuk polisine sevk ediliyorlar ve statülerine bakılmaksızın aslında 18 yaşından küçük çocuklar yabancı da olsalar, Türk vatandaşı da olsalar e, sosyal hizmetler çocuk esirgeme kanunu uyarınca ve çocuk koruma kanunu uyarınca ve hatta çocuk hakları sözleşmesi uyarınca bir koruma altına alınmak durumundalar. Devlet bu konuda asli sorumlu ve e, bir şekilde koruma altına alınması gerekiyor çocukların ve çocuk kesirgeme kurumlarına gönderiliyorlar. Ama tabii sorunlar bitmiyor. Çünkü devlet kaynaklarının kısıtlılığı bizlerin ve sivil toplum kuruluşlarının e, kaynak kısıtlılığı ...insan kaynağı kısıtlılığı bu çocuklara yeterince ilgi gösteremememiz... ...ya da yeterince e, bir takım imkanlardan faydalanamamaları sonucunu doğurabiliyor aslında. E, bir de geçen hafta bahsettiğimiz ancak fazla üzerinde durmadığımız bir şey daha var. E, evet mülteci çocuklar buraya geliyorlar yaşları her ne olursa olsun. E, ancak 18 yaşını doldurduktan sonra artık devlet onları yani barındırmıyor demeyeyim aslında. Doğru bir tabir olmayacak ama... Ona barınma imkanını evet. vermiyor artık devlet evet. bunu sağlamıyor ama oradan gittiğinde de hayat şartlarını oturtabil oturtabileceği bir gelecek de sağlamıyor aslında devlet onlara ama hı hı hı. yani onlara çalışma imkanı hazırlamıyor mesela ya da onlara okutma imkanı verebiliyor ancak onların okuduktan sonra nasıl yani çalışacağı yeri hazırlamıyor ya da oradan bağlantını yani organize bir şekilde yürütmüyor. Peki 18 yaşından sonra benim barınacak yerim yok ben mülteciyim ne yapacağım ben? Peki evet. bundan önce şey de sormamız gerekiyor. Çocuk esirgeme kurumlarında kalırken bir e, meslek ilgili eğitim görüyorlar mı? Evet. Hı. Aslına baktığınızda e, çocukların meslek edinebilmesi husus da yine Türk vatandaşı e, çocuklar gibi ancak ikamet izinleri varsa çıraklık eğitiminden geçebiliyorlar onlar. Ama praktikteki koşullara baktığınızda çıraklık eğitimi alamadıklarını aslında görüyoruz. Yine devletin kısıtlı imkanları nedeniyle. Normalde çocuk esirgeme kurumunda kalan çocukların çok azı çıraklık eğitimine gidebilenler oldu ama çoğu gidemiyor yaklaşık 70 tane çocuk var refakatsiz bugün İstanbul'da ama çoğu bu eğitimden geçmedi. Yani 18 yaşından önce hayata hazırlanmak adına çok fazla bir aktivite yapılamıyor ancak yapılan şeyler neler Türkçe ve İngilizce kursları veriliyor buralarda işte drama kursları verilebiliyor gönüllü arkadaşlarımız var. Gönüllü heykel tıraş, ressam arkadaşlarımız var ya da liselerden, üniversitelerden öğrenci arkadaşlarımız gidip çocuklarla ilgilenmeye çalışıyorlar. Çünkü şunu da unutmamak gerek eğitim, sağlık ve diğer konular yani haklar dışında çocukların oyun oynama ve sosyal aktivite hakları da var. Psikolojik sorunların yanı sıra bunlar da çok önemli şeyler ve bu tür çalışmalar yapılıyor ama çocukları hayata... Ee, hazırlamak anlamında çok ciddi bir şey, yap, e, bir çalışma henüz mevcut değil ve yapılması da mutlaka gerekiyor. 18 yaşından sonra siyah çekiler dediğimiz yani çocuk esirgemi kurumlarından ayrıldıktan sonra normal e, büyük mülteciler gibi muamele görüyorlar ama burada çok e, altını çizmek istediğim bir nokta var. Baktığınızda aslında kanuna çalışma izni var gibi e, görünse de pratikte çalışma izni alabilen mülteci neredeyse hiç bizim karşımıza çıkmadı. Yani pratikte o kadar e, engeller var ki... O kanun uygulanabilecek durumda değil. Yani çalışma izinleri olmadığı söylenebilir. Bu insanlar kaçak çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu hem bizim ekonomimiz açısından doğru bir şey değil. Hem de onların istismarına çok açık bir durum. Çünkü günde normalde yasal çalışan bir insanın aldığı ücretten kat kat daha az ücretler alıyorlar. Ve onları kanun dışı bir yola sevk etmiş oluyoruz. Bu da tabii önemli bir sorun. Ve 18 yaşında çocukların zaten çalışmaları da çok o konularda da çok zorlandırılıyor. İstanbul'da biliyoruz. Evet güzel sohbetimize küçük bir ara verelim. Müziğimizi dinledikten sonra tekrar sizlerleyiz. Müzik <gülüyor> Evet, müziğimizi dinledik tekrar sizlerleyiz ve tekrar söylüyorum geçen hafta bahsettiğimiz ancak süre kısıtlı olduğu için fazla uzun tutamadığımız konulardan biri de Mülteciler Günü'ydü. Program öncesinde konuştuğumuzda e, aslında biraz bu işin tekrar söylüyorum çetefilli olduğunu söyledik. E, nedeni de şu çünkü eğer ya yani evet aslında Mülteciler Günü kutlanıyor 20 Haziran'da ama gizli gibi tutuluyor bu nedeni de aslında şey e, hani eğer Dediğimiz gibi politika yüzünden, siyaset yüzünden e, buraya göç eden mülteciler de var. Sonuçta İran'dan göç eden insanlar ki orada şeriat'a maruz kalabilirler. O yüzden burada kimlikleri e, gizli tutulmak zorunda. Yani sesi, yüzü, biçime her şeyi ki bunun için yani estetik cerrah cerra giden var mı bilemem artık ama. E, orada maruz kaldıkları yüzünden buraya gelip... E, Tekrar oraya dönme ihtimalleri hani bahsettik eğer kriterlerden geçemedikleri zaman e, oraya geri dönmek zorunda oldukları zamanda işte orada şeriata maruz kalıp ki öldürülebilirlerdi aslında bu bir gerçek. Peki burada Mülteciler Günü kutluyoruz, ancak basına yansıtmıyoruz sebebini işte şimdi aslında biraz bahsettim ama bir de senden duyalım istiyorum. Hı hı. 20 Haziran Mülteciler Günü aslında amacı bütün dünyada mültecilik sorununa, yerinden edilmiş kişilerin hı. sorunlarına bir şekilde dikkat çekmek. Yani Halkımızın da diğer insanların da bütün insanların bu konuda duyarlılığını arttırmak aslında. Bunun için bir takım aktiviteler yapıyoruz ve biz Türkiye temsilciliği olarak da bir takım aktiviteler yapıyoruz. Bu aktivitelere bazen mültecileri de katıyoruz. Katmadığımız da oluyor. Konserler düzenliyoruz. E, toplantılar yapıyoruz. Aslında amacı farkındalık yaratmak ve özellikle de Türkiye'deki vatandaşların bu konuda farkındalığını arttırmak. Ancak tabii bazen e, mültecilerin basında görünmesi hassas bir konu. E, biz de... Hem Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olarak hem de bu konuda asli sorumlu olan İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlükleri'dir aslında asli sorumlu olan. Onlar da bu konuda hassas davranıyorlar. Çünkü geçmişte yaşanan bir takım deneyimler oldu. Bu deneyimler neler oldu derseniz eğer normalde bir mültecinin dosyası her zaman gizli tutulmalıdır. O kişinin adresleri telefonları yüzü ismi gizli tutulmalıdır ve bu bir ilkedir mutlaka gizli tutulması gerekiyor ancak kişinin rızası olduğu takdirde böyle bir yola gidilebilir biz her zaman basın mensuplarını basın sektöründe çalışan arkadaşlarımızla da hep bunu konuşuyoruz. Mültecilerin ya da sığınmacıların yüzü göründüğü zaman ya da isimleri verildiği zaman ülkelerine dönerlerse eğer bir gün tehlikede olabilirler diye bu konuya, bu konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz. Belki denk gelmişsinizdir. Geçenlerde bir televizyon kanalında Somalili bir mülteci konuştu ve sorunlarını anlattı. Ama o kişinin yüzü biraz karartıldı ve hı hı. ismi değiştirildi. Hatta ses tonu bile değiştirildi. Bu konuda gerçekten bir hassasiyet göstermek gerekiyor. Ama bir taraftan da e, e, basının, medyanın destekleriyle, ...işteğine çok çok ihtiyacımız var. Ancak onlar olmadan... ...onlar olmadan bu konuyu zaten... Tabii. ...bizim herkese duyurmamız mümkün değil. Ama kutlamalar yapmak... ...bugünü kutlamak... ...ve mültecileri de buna dahil etmekte... ...tabii ki hiçbir mahsur yok. Ama tabii ki gizlilik ilkesini ihlal etmeden. Hı hı. Yaklaşık... ...18 bin tane mülteci var ve 5 bin tanesi çocuk. Ve çeşitli yurtlarda, çeşitli şehirlerde... ...kalıyorlar. Peki... ...bir günleri nasıl geçiyor, nasıl... ...bir yerde kalıyorlar? Hani... Yurtlarda kalırken okula gidebiliyorlar mı ya da hani 18 yaşından sonra yurtlardan çıkartılıyorlar çocuk esirgemek kurumunun hani kanunlarına göre ülkemizin kanunlarına göre ondan sonra yaşayamadıkların aslında yurtlarda kalırken yaşayabiliyorlar mı? Aslında bakırsa yine bu belki soruyu ikiye ayırarak bir cevap vermek gerekebilir. Ebeveynlerle gelen çocuklar normalde yine dediğimiz gibi İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği uydu şehirlerde yaşamak zorunda kalıyorlar. İşte Konya olsun, Afyon, Isparta, Balıkesir gibi, Bilecik, Kütahya gibi şehirlerde yaşıyorlar. Maalesef ne devlet ne de Birleşmiş Milletler ne de sivil toplum kuruluşları bu insanlara barınacak bir yer sağlamıyor. Oralara gittikleri zaman polise kaydolmak şartıyla... Oralarda ikamet etmek ve ikamet ücretlerini ödemek zorundalar. Düşünün ki anneniz babanızın çalışma izni yok. Ee, ciddi bir şekilde sosyal statü kaybınız var. Ee, ekonomik açıdan çok zor durumdasınız. Ve siz böyle bir ailenin çocuğu haline geliyorsunuz zaten. O, o baştan çok zaten onlar için zor bir şey. Sağlık konusunda istediğiniz hizmetleri göremiyorsunuz. Kötü evlerde yaşıyorsunuz. Ee, eğitim konusunda da normalde tabii ki. E, ilkokula kaydolma hakları var. Ama bazıları örneğin üçüncü sınıftan geldiklerin üçüncü sınıfta geliyorlar. E, Türkçe bilmedikleri için e, ciddi sınıflarda bir adaptasyon problemi yaşıyorlar. Yine küçük çocuklar için baktığınızda çok daha rahat. Çünkü küçük çocuklar Türkçeyi çok rahat öğrenebiliyorlar. Ve ilkokuldan devam edebiliyorlar. Ama iki üç yıl kaldıktan sonra örneğin Amerika'ya gitmek durumunda kalan Iraklı mülteciler var mesela. 2 üç sene ilkokulu burada okuyor ve Amerika'ya gidiyor. İki kere bir adaptasyon problemiyle karşı karşıya geliyor normal günlük hayatında diğer problemlerin yanı, yanı sıra. Ama refakatsiz küçüklere baktığımızda yani bu sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumuna yerleştirilen ana babasız gelen çocuklara baktığımızda onların yaşlarının biraz daha aslında ortaokul ve lise çağında olduğunu görüyoruz. Ve bu çocuklar zaten bütün bu süreçlerden geçerken eğitimleri yarıda kalan çocuklar diplomalarını getiremeyecek çocuklar bu anlamda eğitim konusunda problem var ve çoğunu da okula yazdıramadılar devlet onları herhangi bir okulda de eğitimlerine devam etmesi sağlanamadı o yüzden e, çocukların çok canı sıkılıyor yani oralarda kılırlarken çok hı hı. E, bize telefon da açıyorlar çok canları sıkılıyor çok bunalım geçiriyorlar depresyona giren çocuklar oluyor çünkü çok ciddi bir enerji birikim var ve bu çocukların çok doğru yerlere yönlendirmesi lazım ee, sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumlarında var olan bir takım hizmetler tabii ki var. Türkçe dersleri var. İngilizce dersleri var. Ee, bir takım işte e, ressam ya da heykel arkadaşlar ya da işte e, drama kursları açıldı. Bu tür hizmetler veriliyor ama e, tabii ki yeterli değil. Çünkü bu insanları hayata hazırlayacak, e, e, bu çocukları hayata hazırlayacak herhangi ciddi e, elle tutulur bir takım çalışmaların mutlaka e, daha ciddi bir şekilde yapılmasının gerekliliği aslında ortada. Peki e, sizin gibi kurumlar ya da devlet ya da sizin gibi kurumlar diyeyim neler yapılmalı bu konuda mültecilere karşı? Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye ofisi 1960'dan beri aslında devlete destek vermek amacıyla, <gülüyor> mültecileri korumak amacıyla Türkiye'de birçok çalışmalar yapıyor. Hatta bu çalışmaların yanı sıra çocuğun yüksek yararı ilkesiyle çalışmak amacıyla kendi içimizde kurduğumuz kadın ve çocuk birimimiz var. Ki daha hassasiyetle, daha e, profesyonelce bu probleme, e, problemleri çözelim diye yaptığımız böyle bir komitemiz var. Ama bunun dışında e, bizim maddi ve manevi kaynaklarımız çok çok kısıtlı. Bu nedenle hem sivil toplum kuruluşlarının hem de e, bireylerin desteklerine çok ihtiyaç duyuyoruz. E, bu anlamda herkesin e, yapabileceği çok önemli şeyler olduğuna da inanıyorum ki. Bu arada e, web sitemizi de Hı -hı. vermek isterim size www.unhcr.org ee, belki siteize Eğer ziyaret edersiniz o konuda hem çocuklar konusunda hem de mülteciler konusunda ne tür destekler verilebileceğine ilişkin e, bilgiler yaralıyor da e, en önemlisi maddi manevi destek hı hı. bir tarafa bu çocuklarla konuşulduğunda Aslında yani refakatsiz küçüklerle konuşulduğunda e, bazen nasılsın iyi misin sorusuna bile çok ihtiyaçlarının olduğunu çok ilgi ihtiyacı olan çocuklar olduğunu görüyoruz e, elimizden bir şey gelmeyebilir maddi manevi belki birçok şeyi yapıp yapamayabiliriz ama ilgiyi göstermek bile onlar için çok önemli bir destek aslında. O yüzden yine altını çizmek isterim ki Türkiye'de yaşayan çocukların özellikle yaşıtları olan bu şanssız çocukların eşitleri yanında olmalarına çok ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Evet size tekrar e, bize eşlik ettiğiniz için bir hafta daha çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet bu haftalık tekrar Söz küçün programının sonuna geldik. E, Bugün konumuz mültecilerdi ve haftaya yepyeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Söz Küçüğün